Açık Dergi Evet, açıklar Dergi devam ediyor. Gezi özel devam ediyor. 3 haftadır devam ettirdiğimiz. Ee, Yeniköy'ü konuşacağız. Ee, İstanbul'da sadece İstanbul'da değil aslında pek çok kentte e, bu özellikle bir hafta içinde çok fazla forum düzenlenmeye başladı. Güzel haberler geliyor. Ee, İstanbul'da 30 küsür e, parkta yapılıyor. Dün akşam da Yeniköy'de bir forum gerçekleşti. Fakat bu forumdan ilgili maalesef tatlısız haberler aldık gün içinde. Konuyla ilgili çok fazla e, malumat var. Biz orada bulunan bir birin bağlanmak istedik. Bir konuğumuz var. Dolayısıyla şu anda telefonda. Sibel Yerdeniz bizimle birlikte. Sibel Hanım merhabalar. Merhaba Gözdeniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sonrasında aslında izlenimlerinizi de genel olarak durumla ilgili öğreneceğiz ama şeyi sormak istiyorum öncelikle. Kaçta oraya gittiniz ve genel olarak Yeniköy'de aslında ilk başındaki atmosferi bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıldı forum, katılım nasıldı ve neler konuşuldu? Yeniköy bana çok yakın. Ben Terabiyo'da oturuyorum. Bir önceki gün de zaten Abbasaya gitmiştim izlemek için gittik yani bir arkadaşım vardı yanımda hı hı. biz 9'u 10 geçe gibi oradaydık Parktaydık. İlk gittiğimde bir oturan grup vardı zaten bir 150 kişi kadardı belki de 200 kişiydi hı hı. ayakta olanlar da vardı çoğunluğu kadın ve gençlerdi böyle genç yaşta ergen çocuklar falan vardı fakat bir grup kadın da tartışma içindeydi orada bir takım adamlar işte ...onlara böyle bağırıp çağırıyordu. Ben yanlarına gittim zaten ne oluyor diye. Çünkü anlamaya çalıştık. Ee, orada bir beyefendi... ...işte tencere tava çalmaya mı geldiniz... ...istemiyoruz falan diye bağırıyordu. Ben de müdahil oldum. Dedim ki... ...yani biz bakın tencere tava ile gelmedik. Misafir olarak geldik. Arkadaşları dinlemek istiyoruz. İzin verirseniz. hani Çünkü bırakmıyorlardı forumun başlaması için. istemiyoruz yani adam mı çağıralım falan gibi... ...böyle bir takım tepkiler vardı... Ben şöyle bir bak, bakındım ve diğer arkadaşlar dediler ki ya biz, ve dün de bu tavır oldu. Yani iletişim kurulmaya gelin yani başında konuşmaya çalışmaya gittik oturduk. <gülüyor> Sonra başladı forum yani bir iki saatte sürdü aslında. Yani biz on bire kadar <gülüyor> Az gece oradaydık. Bu arada yani saat on gibi kendi aramızda konuşurken ee, dediler ki muhtar da, bu. muhtar da geldi muhtar bey de burada döndük. Hakikaten arkada, arkada ayakta bir beyefendi var ve arkasında bir takım insanlar var. Yani e, çünkü konuşulan konular için işte parkın durumu ne olacak. Öncesinden orada benim de bilmediğim bir husumet diyebileceğimiz bir şey varmış. Yani işte orada bir cami yapılma çalışması e, varmış. Bir takım insanlar onu istemiyormuş. İşte e, bazı insanlar da bunu istememesinden çok rahatsızmış. Aynı yani bir takım şeyler varmış. O yüzden böyle bir iki kişi hani ne olacak burası işte biz araştırmakta dokunması falan deyince muhtar da burada kendisine soralım dendi. O zaman hı -hı. fark ettik ki orada bir muhtar var ve dinlemeye gelmiş. Ee, sonra e, muhtara dediler ki ya gelin oturun. Ee, hani bizim size soracaklarımız var. Belki sizin bizi yani sizi dinlemek istiyorsunuz. Hoş geldiniz dediler. O da dedi ki hoş bulduk. Ben size bir şey sormak istiyorum dedim muhtar. Siz buraya niye geldiniz?" dedi. Hı hı. Öyle deyince de insanlar anlatmaya başlar işte yani biz e, taksim gezi e, forumlarının devamı olarak işte birbirimize tanımak istiyoruz sorunlarımızı konuşmak istiyoruz sizinle bir diyalog kurmak istiyoruz sizi dinlemek istiyoruz ifa kendimizi ifade etmek istiyoruz. Benim gördüm oradaki grup bugün ne kadar forumlarda gördüm en barışçı, en apolitik yani politik, daha e, Halktan ve hakikaten oraya ait sorunları konuşmak isteyen insanlardı. Çok çok fazla genç vardı mesela, çok fazla çocuk vardı. Onlara daha çok sorular yöneltildi, onlar dinlendi. Evet. Onlar da kendilerini muhtar böyle sorunca anlatmaya çalıştılar. Tabi arada bir iki tane, hani işte ben burada e, ağaç istiyorum, çocuğumu dolaştırmak istiyorum, tamam camiye bunu buraya yapmayın falan gibi diyen çıkışlar oldu ama bunlar moderatör yine e, çok yapıcıydı ve diğer insanlar tarafından susturuldu dediler ki biz birbirimizi çok dinledik birkaç günde. Biz muhtarı ve hani burada bize böyle itiraz eden, e, bizi burada istemeyen grubu dinlemek istiyoruz, onlara ifade etmek istiyoruz diye. o sivil seslerin hepsi bastırıldı. Yani burada Aslında şu, şuraya kadar anladığımız kadarıyla bu ilk bir, bir buçuk saat içinde muhtar geliyor yanında gelen insanlarla birlikte. Evet. E, ortada ihtilaflı olduğu belli olan bir mevzu var parka cami yapılıp yapılmamasına dair. Ama yine de insanlar evet. birbirlerini dinleyerek iletişim kurmaya çalıştılar. Şimdiye kadar anladık. Şimdi, peki hangi noktada aslında şiddete döndüğünü merak Ş şöyle, ediyoruz? Bir, şöyle bir şey oldu. Ee, ayakta dinleyen ve muhtar da çok aşırı gergindi. Ee, arada böyle gelip giden e, çok gergin hani o ilk başta da bize oturmayın burada diyen bir takım insanlar vardı ve onlar böyle biraz sayıları artmaya başladı. Hı hı. Bir arada bir konvoy geçti. Ben mesela ilk anda onu, olaylar başladıktan sonra hatta o anda bile bir göz dağı mı, çünkü işte böyle patlama seslerinden uzun bir konvoydu. Gürültüler arasında vardı. Biraz huzursuz olduk ama hani kalkmadık yerimizden. O çok tedirgin etti insanlar. Çünkü etraf böyle Sarılmış gibiydi. Ayakta bir takım insanlar vardı ve çok tedirginlerdi. Yani hani bir an önce bitirin gibi bir hava vardı. Saat 11'e gelirken biz de dedik ki mesela ben de onlardan bildim. Ya da, ha, tamam bitirelim artık. hani Hı -hı. Gidelim anlaşıldı. Yarın geri toplanırız diye biz ayağa kalktık. Herkes ayağa kalktı. İşte o anda e, muhtar dedi ki e, sizin çoğunuz yamik evi değilsiniz. Biz sizi burada istemiyoruz yani gelmeyin başka parka gidin bunu bizzat muhtarın kendisi söyledi hı hı. İşte burada da ben mesela dönüp dedim ki neden ee, neden istemiyorsunuz e dedik cami için yani sizin niye geldiğinizi biliyoruz çok eminiz bize şey anlatmayın. Ben dedim ki bakın ben burada canlı yapılacağımı mesela Tarabyalıydım ama bilmiyorum. Hiç takip etmedim. Hiç de bilmiyorum. Hı hı. O da bana dedi ki sen Tarabyalıysan yeni ne işin var? Tarabyada pas yok mu? Dedim ki var. Yarın da Tarabyada oluruz. Öbür gün büyükleride. Ama hiç önemli değil ki yani burası pas ve ben buraya gelebilirim. Buradaki insanlar da gelebilir İşte o tartışma esnasında bir kadın çıktı ve dedi ki ben yedi kuşaktır. Yeniköy'de oturuyorum. Yeniköylüyüm. O ıı, Rumdu sanıyorum, Edelmiydi ee, ya da işte e, gelmiştim bir arkadaşımızdı ve çok hakikaten çok yapıcı ve çok tatlılardı. E, öyle açıklama yapınca zaten muhtar bana döndü dedi ki, bak siz yani siz Rumların peşine takılıp geldiniz. Dediği anda tabii ben de itiraz ettim. O orada bir çok dalgalan şey koptu dedim, ki, yani sen muhtar olarak nasıl böyle söyleyebiliyorsun, nasıl insanla hedef ya da böyle ayrımcı birle konuştabiliyorsun. Muhtarsın yani e, hani bırak insan olmayı sen bunu söylersen dedim bak arkamdaki bu gürü çok tehlikeli çok yanlış bir şey yapıyorsun. Hı hı. O anda tabii kadınlar itiraz ettiler. Biz, yani o grubun bana göre 160'ı zaten yeni köylüydü. Hı hı. Hani ben Taravya'dan geldim. Belki bir iki e, Emre yanına gelen bir arkadaş vardı. Evet. İşte orada ortam çok gerildi fakat önde hep kadınlar vardı. Yani erkekler hala Arkadaydı bizim e, forumun insanlarından bahsediyorum. Hı hı. Bu arada ama muhtar istemiyoruz dediği anda dış, arkadan da sesler yükselmeye başladı. Tamam istemiyoruz sizi burada yani e, gidin ve yarın gelmeyin. Hı hı. Sorun da orada çıktı. Arkadan bir VFN öne doğru geldi ve dedi ki e, ne demek istemiyoruz. Ben yeni köylüğüme geleceğim bu parka. Yani hı. ha Sonra benim yanımdaki arkadaşım dedi ki ya e, hani oturalım konuşalım sizi de dinleyelim. Oturmuyorsunuz bir saattir hani burada dikiliyorsunuz ama bu gün oturun biz size anlatalım. Biz buraya hani cami muhalefeti için falan gelmedik. Ama bunu asla hani kabul etmiyordu. Sonra bu grup çoğaldı. İşte diğer insan o ilk gördüğümüz adamlar geldi. Hepsi birlikte eller kollar böyle işte havada. Çok e, acayip bir verilim başladı. E, o biz o anda işte dağılalım, dağı, dağıtmaya çalıştık insanları. Evet. Tamam ama onu bekliyorlardı. Yani kadınlar öndeydi. Hatta o e, terminolojiyle işte kadınlara işte sen bayansın, erkeğin gelsin falan gibi şeyler oldu. Böyle kadının etrafına bakın da ne diyeceğini bilemedi. Arkadan bir iki bir genç çocuk geldi, bir beyefendi geldi böyle ki onu sonradan çok dövdüler. Yani Ben gözümle gördüm o bir arabaya indirip gönderildi. Hı hı. O arkadan geldi, muhtarın arkasındakiler çıktı, genç bir çocuk bağırmaya başladı ve birden ortalık birbirine girdi ve çok kalabalık bir kitleydi. Hı hı. Bir tane o beyefendinin üstüne yığıldı, bir, bir genç çocuk, bir kız işte karşı cadde'nin karşı tarafına kaçtı, bir grup onları kovaladı, birileri vurun işte hani böyle acayip bir şeydi yani, yani tamamen bir linç ortamı bir, bir, bir saniyede de oluştu. Hı hı. Hı hı. Evet çekildi yani Hatta ve biz geri çekildik ee, ve ben mesela iki kere şey aradık 155 aradık ondan sonra ben Twitter'a girdim Facebook yani hani birileri gelsin o kadar büyüdü ki olay bir anda hı hı. çok acayip Evet yani bir, aslında uzun süreden beri devam eden bir gerilimin e, böyle bir kıvılcım e, oluşturup çıkması üzücü. Bir de bir yandan da aslında hani o, sizin, siz de söylediğiniz çoğu %60'ı neredeyse o katılanların yeni köylüydü zaten dediniz. Anladığımız Öyle. kadarıyla müdahale etmeye çalışan bu grup da e, yeni köylü yani aynı mahallenin içinde yaşayan insanlar böyle bir gerilim yani umuyoruz ki tabi ki de günler boyunca hani devam edip daha da zarar verici bir hale bürünmeyecek çünkü iki tane yaralı var bildiğimiz kadarıyla hastaneye giden yaralılardan bahsediyorum bu akşamla ilgili bir şey konuşuldu mu bu arada? Bu, bu akşam da geçmeden önce hukuki herhangi bir işlem oldu değil mi? Söylediyseniz kaçırdım mı? Hastanedeki arkadaşlar, ben biraz sen takip etmeye çalıştım. <gülüyor> Onlar suç duyurusunda bulunacaklar da elbette. İHD falan da tabii hani avukatlar bir avukatlar ilgilendi ama e, benim anladığım kadarıyla muhtar ben böyle bir şey söylemedim diyor. Şimdi internette de konuşmuş bir sürü yere. <gülüyor> hani muhtar şunu söylüyor. Ben şimdi izliyorum onu bile bir tanık olduğum halde. Diyor ki ben işte grup çok yapacaktı bana da söz verdiler. Ben de konuştum. Hiç ortada sorun yokken provokatörler geldi öyle çıktı diyor. Şimdi bu, bu doğru değil. Çünkü evet ona söz verildi, evet grup çok yapıcıydı ama muhtar zaten bizzat bana, siz Rumların, bak sen Tarabya'dan gelmişsin, camiden bile haberim yok, Rumların peşine takılıp gelmişsin diye bizzat yani, bizimle söyledi. Bu... Ee, ...arkasından da yarın sizi burada istemiyoruz... ...buraya gelmeyin başka parka giden diyen de oydu... ...hedef göstermek için söylemiyorum... ...söylemin tehlikeliğini ve... <gülüyor> ...yani başka bir şey dikkat çekmeye çalışıyorum... ...oraya gelen herkes... ...bütün gençler ve insanlar... ...şunun için çağrılmıştı... ...hani saldırıdan olan insanlardan bahsediyorum... ...burada cami yapılmasını istemeyen... gayrimüslimler var... ...onlara da işte destek veren dinsizler var gelin onları buradan gönderelim bir daha da giremesinler. Çünkü gece de izledim gençlerin Twitter'larını hani bir takım evet hedef gösteriyor karşılıklı paylaşıldı filan ama daha bir iki şeyi anlamak için paylaşmak gerekiyor. Çünkü oraya işte e, camimizi işte koruduk kazıdık temizledik falan diye tweet atıyor gençler. Hakikaten öyle gelmişler ve bu çok tehlikeli bir şey. <gülüyor> hani bugün burada yarın başka bir alanda başka türlü olacak. Evet. Oluyor. Evet, aslında şimdi burada da şöyle bir şey var forumlar çerçevesinde biraz da geri dönerseksi bir anım yani bir yandan bütün söylem aslında çok da tanıdık bir söylem yani muhtarın e, kullanıyor olduğu e, söylemden bahsediyorum e, Cevayroğlu'nun kullanmış olduğu söylem defa esasında karşılaştığımız e, ayrımcı ve esasında e, gerçekten rencide edici manipüle bir söylem doğru manipüle yanında. edici bir söylem ama burada galiba Cevairoğlu ya da işte arkasında olduğunu söylediğiniz kişilerin gözden kaçırdığı şey insanların forumda bir araya geldikleri zaman aslında olan biteni de gözlemeye başladıkları ve aslında galiba bunu da ön göremediler. Yani e, tahmin etmiyorum ki Cevairoğlu pek çok e, kişinin sindirileceğini eğer düşünmemiş olsaydı Rumların peşinden e, geldiğiniz öyle kolay kolay bir mahalle muhtarı olarak üstüne üstü Yeniköy'de Söyleme cesaretine Bence sahip Bence Onu çok yani hani bu şeydir ya o anda onu çünkü e, şimdi şöyle bir açıklamasını okudum da hı hı. E, diyorlar ki ama siz böyle demişsiniz. O da diyor ki yani Rumları hedef göstermişsiniz. Nereden çıktı bu hani Rum meselesi? O da diyor ki ben baktım orada 5 6dan tane Rum kadın vardı. Ben onları tanıyordum, onlar beni kendilerine falan da çağırmıştı daha önce. Yani kendisi zaten o insanların ne kadar iletişime açık ve barışçı bir insanlar olduğuna Biliyoruz. işaret ediyor. Hı hı. Ha ben onu söyledim diyor. Yani oradan biliyordum diyor, onu söyledim de deniyor. Evet ya yani. sen oradan bildiğin insanları hep gösteriyorsun. Bana diyorsun ki sen burunların peşine takılıp gelmişsin. Ya yani o, o acayip bir şeydi ya, yani tepkiydi ve çok... O, orada herhalde yapılması gereken en son şeydi çünkü muhtarın Kesinlikle. dönüp arkasındaki güruha arkadaşlar sakin olun bakın karşınızda oturun konuşalım demek isteyen insanlar var evet inanasınız inanmazsınız ama hani bunu bir sakince çözelim ya da burada kavga çıkmasın diye oradaki yetkili tırnak anlamında evet. insan oydu ve ev sahibi gibi olabilecek insan oydu. Ve birilerine o kavgayı, o şeyi önlenmesi gerekiyordu. Aslında bunu muhtarın yapması gerekiyordu. Evet, değil. Yani biz o gün sahtir gibiydik. O yüzden, yani ondan sonra fakat hemen saldıran, vurun diyen, arada ağlayan, çığlık atan anne, anneme bir şey yapıyorlar, babama bilmem ne yapıyorlar diyen çocuklar ve bir hiç ortamıydı. Yani hani ondan sonrası artık Maraştı. Ondan sonrası 1915 olaylarıydı. Yani biz bu Ben şunu anladım bu kapımızda. Yani acayip bir şey. Yani bütün Yeni Köy'de insanlar birbirine saldırıyordu. Ve bence şunu da ekleyeyim. Hala bu başka bir grupları Yani oradaki gayrimüslimler falan çok darbe yani darb edildiler. Ama şu anda çıkmıyorlar. Çünkü o insanlar dehşete düşüyorlar. Hala çok korkuyorlar. Yani onlar daha ağırdan alıyor. Daha barışçılar. Ben bugün hani onların açıklamalarını okudum. Diyorlar ki biz biz orada mesela oraya kimse gelmesin biz e, diyalog kurmak istiyoruz, iletişim kurmak istiyoruz, düşmanlık istemiyoruz, kavga istemiyoruz. Evet. Yani çok fazla darp edildiler ama orada mesela iki tane yaralı var. Ben gözümle gördüm onlarca insana ciddi darp oldu ya. Evet. Ha, ona bile dile getirmek istiyorlar. O derece artık hani şey olmuşlar, bastırılmışlar. <gülüyor> evet. Bilmiyorum yani onlar bir şey. Evet zaten bu hat yüzü Evet, müslümlük müslümlük gayrimüslimlik gibi bir hat üzerinden tartışma gerçekten çok tehlikeli ve bu ülkenin tarihi de çok kanayan yaralarla halen uğraşıyor bu konuda. Sibel Hanım çok teşekkürler eklemek istediğiniz bir şeyler ben var mı acaba? Ben teşekkür ediyorum. Yok aslında hep söyleyecek bakalım bundan sonra süreci izleyeceğiz. Evet biz de izliyor olacağız. Çok sağ olun. Teşekkürler. <Gülüyor> Sibel Yerdeniz'e kulak verdik. Yeni köyde dün akşam yaşanan tatsız gelişmeleri aktardığı için bir kere daha teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bu arada biraz önce de söyle işte söyledi diye hatırlıyorum, Yeniköy'de bir toplantı olmayacağına dair bir bildiğimiz var bugün ama Yeniköy'den bir e, grup vatandaş Abbasağa parkına gidip dün yaşananları e, biraz daha geniş bir forumda e, aktaracakmış. Evet. Böyle bir duyumuz var son olarak. Açık dergi.